Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu aleyhi ve sellem ve barik ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men bi ihsanin ila yevmi d amma ba'd Bugün 29 Kasım 2012 Perşembe Ehl-i Sünnet'te Nesih derslerimizin 6. dersi Evet Selefe göre Nesih'i ele almıştık değil mi? En son dersimizde demiştik ki Selef Nesih ismini zikreder, beş husustan birini ne yapar? Kasteder demiştik Bunlardan ilki taksisul âm, am. amın taksisi değil mi? Umumun has kılınması. Bu birincisiydi. Buna dair örnek falan vermiştik. E, i̇kincisi takiyidul mutlak demiştik. Değil mi? Mutlakın takiyidi, mukayyet kılınması. Buna dair de örnek vermiştik. Üçüncüsü tebiyinul mucmeli ve tefsiruhu demiştik. Mücmelin beyanı ve tefsiri. Doğru mu? Bunların hepsine örnek vermiştik. Kaç kaldı? Dörtte beş. Bu derste inşallah dörtte beşe alıp dersimizi bitireceğiz. Evet. Selefin, selefin nesih deyip de Kastettiği dördüncü husus şudur. Terkul ameli bin nassi muakkaten liteğayyuriz li Liteğayyuriz zarfi. Şartların değişmesi nedeniyle bir nasla amelin geçici olarak terk edilmesi. Bakın. Başlığa dikkat edin. Şartların değişmesi nedeniyle bir nas ile bir delil ile amelin geçici olarak terk edilmesi. Nesk'te ne var? Geçici olarak mı terk etmek var? Hayır. Nesk olduğu zaman o hükmü tamamıyla artık kıyamete kadar ne yapıyorsun? Terk ediyorsun. Ama bazen İslam'da öyle bir hususlar vardır ki kardeşler Allah onu geçici olarak durdurmuştur hükmünü. Geçici olarak belli bir sebepten dolayı geçici olarak durdurmuştur. Ama o sebebin o sebep ortadan kalktığı zaman yine ne yaparsın? Onunla amel edersin. Hatta bazen biz söyleriz. El-Hukmu şeyi pardon. Vücuden ve Ademen neydi? E, el-hukmu yedur ma illetihi vücuden va'demen. Hüküm illetin varlığı ile ne? Yok veya var olur. Tamam. Bunu tasavvur edin bunun gibi bir şey. Yani biraz daha avam tabirle açacak olursam. Allah bir hüküm indiriyor. E, o hükmü ne yapıyor? E, kulların üzerine e, farz olarak mesela, zorunlu olarak koyuyor o hükmü. Daha sonra çeşitli sebeplerden dolayı o hükmü tamamıyla kaldırmıyor. Geçici olarak kaldırıyor. Bir sebep geliyor. O sebebe binaen Allah o hükmü geçici olarak kaldırıyor. İşte selef buna da ne demiştir? Nesih demiştir. Halbuki bu, halbuki bu bizim bildiğimiz ıslah anlamında o mutahhir anlamdaki nesih değildir. Çünkü gerçek nesih de, yani gerçek nesih derken selef döneminde değil de mutahhir anlamdaki nesih nedir? Hükmün tamamıyla iptal edilmesidir. Anladık mı? O yüzden bakıyoruz sahabelere, sebep kalktığı zaman veya, veya alimlere bakıyoruz, sebep kalktığı zaman tekrar o hükümle amel edebilirsin diyorlar. Ama neskide böyle bir şey yok, tamamıyla e, iptal söz konusu. Şimdi bunu açalım, bakın. Diyoruz ki, dördüncüsü şartların değişmesi nedeniyle bir nasla amelin geçici olarak terk edilmesi. İlmi ifadelere dikkat edin. Bundan kasıt, ilk nasla amelin mutlak olarak değil de geçici bir süre askıya alınarak iptal edilmesidir. Yoksa onunla amel edilmesi bakidir. Ancak ona uygun zaman oluşuncaya kadar askıya alınır. Yani belli bir sebepten dolayı bir amel geçici olarak terk edilmiştir. Yani o amelin hükmü tamamen kalkmamıştır. Ve selef bu hususa da demiştir. Çünkü bu durum iki nas arasında sonradan gelenin önce geleni iptal ettiği bir çakışma zıtlık değildir. Bu durumda Böyle bir zıtlık yok. Nesk'te ne var? Zıtlık, zıtlık var. Bir çakışma var ve tamamıyla hiçbir zaman aralarını cem edemiyorsun. Değil mi? O yüzden diyorsun ki biri diğerini nesk etmişler. Ama bu hususta tamamıyla bir çakışma, iptal, zıtlık söz konusu değil. Buna örnek mesela, bakın bu çok önemli. Ve birçok ilim ehlinin, müfessirin vehme düştüğü husus. Buna örnek affı, affetmeyi yani, affı Aldırış etmemeyi ya da müşrik ve kafirlerden yüz çevirmeyi emreden tüm ayetler ile onlarla savaşmayı ya da onlardan cizye almayı emreden ayetlerdir. Şimdi ilk ayetlere bakıyoruz, af var. Doğru mu? Aldırış etme, müşrikleri aldırış etme, yüz çevir. Değil mi? Onları affet çünkü güç yok Müslümanlarda. Daha sonra hangi ayetler geldi? Onlarla savaşmayı, onlardan cizye emmeyi, em almayı emreden ayetler. İşte Seleften bazıları savaş ya da cizme, cizye alma emrinin ilk hükmü yani aldırış etme, affet onları hükmünü nesk ettiğini söylemişlerdir. Halbuki Selefin buradan kastı ne? Tamamıyla bir iptal söz konusu değil. O yüzden bugün Müslümanların eline güç geçse, doğru mu? Ne yapacak? Savaş edeceksin. Talep cihadı var, doğru mu? Ama güç azaldığı zaman sen diyemezsin İslam'ın ilk yıllarındaydı affetmek. Doğru mu? Güç azaldığı zaman da ne yapacaksın? Yine aynı ilk hükmü alabileceksin. Geçici bir süre. Nedir o geçici süre? Tekrar güçlerine kadar. Anladık mı kardeşler? O yüzden bunu nasıl toparlıyoruz diyoruz ki, bunu örnek affı aldırış etmemeyi ya da müşrik ve kafirlerden yüz çevirmeyi emreden tüm ayetler ile onlarla savaşmayı ya da onlardan yüz onlardan ciz almayı emreden ayetlerdir. Zira seleften bazıları savaş ya da ciz alma emrinin İlk hükmü yani af ve aldırış etmeme hükmünü neshettiğini iddia etmişlerdir. Nitekim Tabiinden Katade, İmam Katade maruf. Kur'an'da bulunan fe'a'rid anhum fentazir onlardan yüz çevir ve bekle şeklindeki ayetlerin tamamı mensuhtur. Onları berae ve kıtal sureleri nesk etmiştir diyor. Bakın kıtal kıtal ayeti biliyorsunuz. Meşhurdur, seyf ayeti. Yani müşrikleri yakaladığınız yerde bulduğunuz yerde öldür. Değil mi? Buna bera'a. Bu meşhur ayetlerdir. Bunlar hep nedir? Savaşı emreden ayetler. Doğru mu? Şimdi ilk zamanlarda ayetler nasıldı? Fe'a'rid anhum fentazir. Onlardan yüz çevir ve bekle. İşte bu ayet ve buna benzer ayetler hakkında İmam Katade diyor ki müfessillerin imamlarından. Diyor ki bu, bu e, şekildeki ayetlerin tamamı diyor mensuhtur. Bunları neskeden ayetler, kıtal yani savaşmayı emreden berâ ve kıtal o tövbe söresindeki e, naslar vesaire bunlardır diyor. Neskedici olanlar bunlardır diyor. Hatta bazı bu sahih eserdir. Mesela İbnül Cevzi Nevas Kur'an'da bunu ziketmiştir. Katar'dan sayı senetle geliyor. Ha, bazıları da şu, şu ifadeleri kullanmıştır. Bu ayetler, hani onlardan yüz çevir affet bekle sabret bu ayetler var ya. Bütün bunlar diyor mensuhun bir ayeti seif. Bütün bu naslar, bütün bu naslar kılıç ayetiyle mensuhtur demişlerdir. Kılıç ayetiyle mensuhtur Nedir kılıç ayeti? Kılıç ayetinden kastları şu kardeşler: Fakat ölün haysu ve Müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. İşte bu ayet, bütün o onlardan yüz çevir, onlara aldırış etme, affet ayetlerini ne yapmıştır, ne etmiştir diyorlar. Bunların hiçbirinin halbuki mutahhir neskle bir alakası yoktur. Çünkü hiçbirinde neshin şartları bulunmamaktadır. Ayrıca her iki amelle amel etmek de mümkün. Neskte ne vardı? İki amelle amel edemiyorsun. İki hükümle. Arasını birleştiremiyorsun. Onunla etsen onu terk etmek zorundasın. Onu etsen terk etmek. Yani zama, zama, belli bir zamana kadar da amel edemiyorsun. Tamamıyla bir ne? Çakışma söz konusu. Anladık mı? Ama bu ayetlerde ikisiyle amel etmek mümkün mü? Mümkün. Güç zamanında ne yaparsın? Müşriklere talep cihadı yaparsın. Zayıflık zamanında, güç olmadığı zamanda ne yaparsın? İlk ayetlerle amel edersin. Dolayısıyla bu bildiğimiz müteahhir anlamda Nes değildir. Ama selef buna ne? Yine Nes ismini vermiştir. Çünkü selefe göre nesk de kast edilen anlamlardan bir tanesi de ne? Şartların değişmesi nedeniyle bir nasla amelin geçici olarak terk edilmesi. Devam ediyoruz. Bazı alimlerin bu tür naslar hakkında güzel bir izahı vardır ki bu izah her iki grup nasla kendine uygun düşen zamanda amel etmeyi baki kılmakta. Kendisine uygun her ayeti kendisine uygun zamana hamledeceksin. İkisinden biriyle amel etmenin geçici süreyle terk edilmesini Allah-u Teala'nın evnensehâ ya, ya da ertelersek sözü kapsamına sokmaktadırlar. Bakın dikkat edin kardeşler. Biz bir ayeti nesk veya unutturursak diyor değil mi ayette? Dikkat edin şimdi nesk kadarsek veya unutturursak Bazı kıraatlarda nense Ha geçer sahihtir bu kıraat Yani ertelersek demek Anladık mı? Biz bir ayeti unuttursak Veya ertelersek Anladık mı kardeşler? Bu kapsama sokuyorlar işte Yani Allah geçici olarak hükmü Ertelemiştir yoksa hükmü iptal? etmemiştir. O yüzden bakın bu ifadelere dikkat edin. Bazı alimlerin bu tür naslar hakkında güzel bir izahı vardır ki bu izah her iki grup nasla kendisine uygun düşen zamanda amel etmeyi baki kılmakta ikisinden biriyle amel etmenin geçici süreyle terk edilmesini de Allah Teala'nın ya da ertelersek sözü kapsamına sokmaktadır. Ki bu en evnensaha ya da ertelerse kıraati var ya biliyorsun farklı kıraati var. Ya da ertelerse kıraati 7 kıraat 7 e, Kurra'dan olan hangisidir? Abdullah İbn-i Kesir el-Mekki ile Ebu Amr el-Ala el-Basri'nin kıraatleridir. Onlar bu kıraatlarla okumuşlardır. O yüzden biz bir ayeti unut, e, nesk edersek veya unutturursak şeklinde de bu ayet sahihtir. Değil mi? Ya da ertelersek şeklinde de sahihtir. İşte bu dördüncü kapsamı neye alacağız? Ertelersek kısmını alacağız. Anladık mı? Ne kadar ince noktalar. Şimdi bakın İmam Ezzerkeşi ne diyor? Zerkeşi'nin size yarım sayfalık çok müthiş bir sözünü nakledeyim size. Zerkeşi bunu El Burhan'da zikreder kardeşler. Zerkeşi diyor ki, Bir sebebe binaen emredilip de sonra sahabenin, sonra sebebin ortadan kalkması. Bir sebebe binaen emredilip de sonra sebebin ortadan kalkması. Mesela, Zayıflık ve sayı azlığı zamanlarında sabrın ve Allah'a kavuşmayı ummayanların bağışlanmasını, bağışlanmasının emri gibi. Yine iyiliği emretme, kötülüğe engel olma, cihat ve benzeri vecibelerin farz olmayıp daha sonra bunların farz kılınmasıyla nes edilmeleri de böyledir. Bunlar aslında bir nes değildir. Sadece nense'tir yani ertelemedir. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmuştur: "Eunenseha ya da ertelersek." diye buyurmuştur. Ertelenen şey savaş emridir. Ta ki Müslümanlar güçlenene kadar. Zayıflık zamanında ise hüküm eziyetlere sabretmenin farz oluşu yönündedir. Bu açıklama ile birlikte pek çok müfessirin diline doladığı yumuşaklığı emreden ayetlerin kılıç ayetiyle neshedildiği yönündeki görüşün zayıflığı anlaşılmış olmaktadır. Durum onların dediği gibi değildir. Aksine bunlar ertelen ertelenenlere dahildir. Yani hükmü tamamıyla kalkanlara dahil değildir. Bu şu demektir. Söz konusu her bir emrin o hükmü sürekli kılan illet dolayısıyla belli bir zamanda uygulanması vaciptir. Yani az önce ne dediğimiz gibi? He? El-hukmu yedur maa illetihi vücuden vademen. Hüküm illetine göre varlık ve yokluk gösterir. İllet varsa... Hüküm devam eder. Yoksa hüküm kalkar. İllete göredir bu. Tamam. Ondan bahsediyor. Diyor ki bu şu demektir. Söz konusu her bir emrin o hükmü gerekli kılan illet dolayısıyla belli bir zamanda uygulanması vaciptir. Sonra illetin değişmesiyle de diğer hükme geçiş yapılır. Ancak bu nesh değildir. Nesh hükmün onunla bir daha asla amel edilmeyecek şekilde yürürlükten kalkması Demektir. Müthiş ifadeler değil mi? Bunu Burhan da söyler. Böylelikle beşi de ne, de ne yapmış olduk? Bitirmiş olduk. Şimdi beşi alalım. Kardeşler, selef bazen ne der. Bununla naklu hükmü ibahtil asliyyi kasteder. Yani asli ibaha hükmünün değişmesini kasteder. Nedir bu? Önceleri mübah olan bir şeyin hükmünün sonra değişmesi. Bakın, şimdi din geliyor. Din gelirken gelmeden önce bazı şeyler, ee, bazı şeyleri mübah bırakıyor. Yani yasaklamıyor. Mesela din gelmiş, düşünün içki var. Değil mi? Din geliyor, ayetler iniyor, hala hiç içki helal. Değil mi? Daha haramına dair bir nas gelmedi. Haramına dair bir nas olmadığı zaman biz onlara ne deriz? Mübah. Eşyada asıl olan ne diyoruz? Mübah olmasıdır. Şimdi sonra din geliyor, içkiyi ne e, İçkiyi ne yapıyor? İçkiyi ne yapıyor? Haramlaştırıyor. Doğru mu? Sen tutup ona müteahhir anlamda nesk oldu diyemezsin. Eğer nesk oldu desek ne olur kardeşler biliyor musunuz? Sonradan haram kılına, kılan bütün ayetler nesk ayet olmuş olur. Binlerce yüz binlerce değil mi? Ya binlerce haram yok mu? Hepsi neskedici ayet olmuş olur. Anladık mı? Bakın o yüzden şu ince noktayı yakalayın. Eşyada asıl olan nedir? Mübahtır din geliyor, bazı şeyler mübah üzere, helalliği üzerine kalmaya devam ediyor. Belli bir süre sonra haram kılıyor din onu. Doğru mu? Şimdi o haram kıldı, kıldıktan sonra diyemezsin bak ayet he, e, ne yaptı? Eski e, helali haram kılarak ne yaptı? Nesk diyemezsin. Çünkü zaten o aslı itibariyle helaldi. Tamam mı? O yüzden aslı ibahaya mütahhir anlamdaki nes denmez. Ama selef gelmiştir aslı ibahaya da ne demiştir? Nes demiştir. Çünkü neskın çeşitlerinden birisi şey, selefin indinde nedir? Mübahlığın aslen zaten müba olan bir şeyin daha sonradan din tarafından haram kabul edilmesine de Selef Nesk ismini vermiştir. Tamam. Birazdan İmam Şatibi'nin öyle müthiş sözlerini dile getireceğiz ki tamamıyla bizim bütün böyle anlatmak istediklerimizi en mükemmel cümlelerle anlatmış olacak. Şimdi o zaman diyoruz ki beşincisi asli ibaha hükmünün değişmesi. Diğer bir tabirle önceleri mübah olan bir şeyin hükmünün sonra değişmesi. Bundan kasıt herhangi bir hüküm bildirilmemiş olan yiyecek, içecek, yiyecek, içecek, giyecek ve benzeri gibi şeylerdir. Bunların hükmü, hükmü değiştirici bir delil gelmeden önce ibaha üzeredir. Yani helal üzeredir, mübahtır. İbah, ibaha da şeriatın herhangi bir hükmü, ibaha da şeriatın herhangi bir hüküm bildirmemesinden çıkarılan bir hükümdür. İbaha nasıl anlaşılır? Bir şeyin mübah oldu? Tabii. Şeriatın herhangi bir hüküm bildirmemesinden ortaya çıkar. Doğru mu? Bildirmiyorsa helal üzere kalır. Seleften bazı kimselerin sözlerinde bu ibaha hükmünün değiştirilip nasla yeni bir hüküm konmasına nesk dendiği vaki olmuştur. Anladık mı? Az önce söylediğim şey. Seleften bazı kimselerin sözlerinde Mübahlığın hükmünün değiştirilip Nas'la değiştirilip Yeni bir hüküm konulmasına Ne denmiştir? Nes denmiştir. Buna örnek olarak Onların içkinin haram kılınması Hakkındaki sözleri örnek verilebilir. Zira bu konuda Nas'lar Emirul Muminin Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh Hadisinde geçtiği üzere gelmiştir ki O hadis şu şekildedir. Şimdi bakın Örnek verdiğimiz zaman ne olacak? Teor teoride bu Kalmayacak. Pratiğe dökülmüş olacak. Şimdi Ömer radıyallahu an diyor ki: "Allah'ım, içkinin hükmünü bize tatmin edici bir şekilde açıkla." Bunun üzerine Bakara Suresi'ndeki şu ayet nazil oldu. "Sana içki ve şans oyunları hakkında soru soruyorlar." Bakara 219. Şimdi dikkat edin. Bakın hadisi tamamlamadan önce size bir şey söyleyeyim. Şimdi içki mi, mübah mıydı? Mi bahta. Ömer ne dedi radıyallahu an? "Bize tatmin edici şekilde bir açıklama indir." Allah açıklama indirdiğinde mutlak olarak haram mı kıldı? Kılmadı. Sana içkiyi soruyorlar değil mi? Sana şans oyunları hakkında soruyorlar. Ama ne yaptı? Mübahlığı biraz daralttı. Buna buna şey derler, daraltılmış ibaha derler usulde. Bu mübahlık biraz daraltıldı değil mi? Yani böyle bak işte bazı şeyler var ha dikkat edin gibi. Heh, böyle biraz daraltıldı anlatabiliyor muyum? Buna daraltılmış ibaha derler. Şimdi bunu aklınızda tutun. Bu daraltılmış ibaha gittikçe daralıyor şimdi bunasta. Bakın diyor ki Ömer Aleyhisselam Allah'ım içkinin hükmünü bize tatmin edici bir şekilde açıkla. Bunun üzerine Allah Bakara Suresi'nde bunun üzerine Bakara Suresi'ndeki şu ayet nazil oldu. Sana içki ve şans oyunları hakkında soru soruyorlar. Bakara 219. Sonra Ömer çağrılarak bu ayet kendisine okundu. Fakat Ömer tatmin olmadı ve Allah'ım içkinin hükmünü bize tatmin edici bir şekilde açıkla diye dua etti. Bu sefer Nisa Suresi'ndeki şu ayet oldu. İbaha daha da daraltılıyor. Ey iman edenler sarhoş iken namaza yaklaşmayın. Bakın yine hala içkin haramlığı yok. Nisa 43. Yine Ömer çağrıldı ve bu ayette kendisini okundu. O yine Allah'ım içkinin hükmünü bize tatmin edeceği bir şekilde açıkla diye dua etti. Bunun üzerine Maide suresindeki şu ayet indi. 91. Sana içki ve kumar yoluyla ancak aranıza düşmanlık ve e, şeytan içki ve kumar yoluyla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık bundan vazgeçtiniz değil mi? Ömer çağrıldı ve bu ayet kendisine okundu. Bunun üzerine Ömer vazgeçtik, vazgeçtik dedi. Bu rivayet sahih. Ahmet'te bu daud nesiyde e, rivayet yer almaktı kardeşler. İbn Abbas'a bakın şimdi. Anladık mı olayı? İbn Abbas'a bakın. İbn Abbas daha seleften neskin örneğini vermedik değil mi? Ya yani nesk dediler buna. Bu olayı nesk dediler. Bakın şimdi örnek veriyoruz. İbn Abbas ilk iki Ayetin hangi hikayet? Bakara 219'dan Nisa 43. İlk iki ayetin içki hakkında ifade ettiği daraltılmış ibaha yani mübahlık hükmü hakkında nesih ismini kullanıyor. İlk iki, iki ayet hakkında. Halbuki ilk iki ayette mutlak haram var mı? Yok. Sarhoşken namaza yaklaşmayın. Sana içkiden sorarlar, değil mi? İbaha daraltılmış, mübahlık daraltılmış ama mutlak olarak haram kılınmış mı? Hükmü kalkmış mı tam olarak içkinin? Kalkmamış. Sadece daraltılmış. Buna rağmen ne diyor e, İbn Abbas buna? Nesih ismini veriyor. O yüzden ne dedik? Selefte ibahlığı, mübahlığı kaldırılan şeye de ne derler? Selef, nesk derler. Bakın i̇bn Abbas ilk iki ayetin içki hakkında ifade ettiği daraltılmış ibaha, mübahlık hükmü hakkında nesk ismini kullanıyor ve şöyle diyordu ki anil hamri vel meysiri kul fihema ismun kabirun ve menafiun lin Sana içki ve kumar hakkında soruyorlar de ki o ikisinde büyük bir günah ve insanlar için birtakım faydalar vardır Ya eyhellezina amenu la salate wentum sukara ey iman edenler sarhoş iken namaza yaklaşmayın Bunları okuduktan sonra diyor ki nesahat humelleti fil maide Bu iki ayeti Maide suresindeki şu ayet nesketmiştir diyor İbn Abbas Sonra ayeti okuyor. Ey iman edenler, şarap, kumar, dikili taşlar, putlar, fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir. Bunlardan uzak durun, kurtuluşa erersin. Şimdi, İslam'ın ilk hükmü ne ile alakalı? Mübah olması. Neden? Çünkü haramına delil yok. Doğru mu? Sonra maide geldi, ne yaptı bu hükmü? Kaldırdı ortadan. Yani helal hükmünü tamamıyla kaldırdı. Ama buna rağmen ne dedi ona? E, İbn Abbas nesk dedi. Bu bizim mutahhir anlamda anladığımız nesk değil. Neden? Çünkü şöyle bir itirazla karşı karşıya kalırız. Eğer buradaki neskten kasıt tamamiyle mutahhir anlamdaki nesk olsaydı, o zaman bütün sonradan gelen haramlar nesk edici ayettir derdik. Yüzlerce, binlerce nesk çıkardı karşımıza. Nesk olmuş hüküm çıkardı. Anlatabiliyor muyum? Düşünün İslam'da önceden helal olup değişen her hüküme biz helal, sonradan haram diye değişen her hükmü alıp biz nesklersek ne olur? yüzlerce nasih mensuk ortaya çıkar. Şimdi buraya açıyoruz. Diyoruz ki bu ayetlerin getirdiği hüküm yani Bakara 219 Nisa 43 ve Maide 90. ayetlerin getir gerektirdiği hüküm hiçbir şeyi neshetmemiştir. etmemiştir. Sadece içki bu ayetlerin nuzulünden önce mübah idi. Zira insanlar onu aslen mübah olan diğer içecekler yani su, şerbet, meyve suyu gibi içiyorlardı. Çünkü hakkında herhangi bir yasak gelmemişti. Bakara suresindeki ayet nazil olunca o insanlara içindeki zararları açıkladı ve onu mutlak ibaha, mutlak mübahlık dairesinden çıkarıp daraltılmış ibaha, daraltılmış mübahlık dairesine soktu. Nisa suresindeki ayet nazil olunca o bu daraltmayı daha da arttırdı. Ancak onu mutlak haram Kılmadı. Maide suresindeki ayet nazil olunca da o geride kalan ve diğer iki ayetin içine almadığı ibahayı mubahlığı tamamıyla ne yaptı? Ortadan mutlak olarak ortadan kaldırdı. Dolayısıyla bu ayetler birbirini tasdik etmektedir ve aralarında nesih söz konusu değildir. Çünkü geçtiği üzere nesihin geçerli olma şartlarından biri nasih ile mensuh arasında bir çelişkinin zıtlığın bulunmasıdır. Şimdi şöyle de diyemezsin. Maide 90, 43 ile Nisa 43 ile Bakara 219'u nesk etti. Hayır. O mübahlığı daralttı sadece ayetler. Anlatabiliyor muyum? Çünkü o ayetlerin hala hükmü devam ediyor. Sarhoşken namazla yaklaşabilir misin? Değil mi? Halbuki nesilte hüküm kalkardı. Anladık mı? O yüzden diyoruz ki dolayısıyla bu ayetler birbirini tasdik etmektedir. Ve aralarında nesil söz konusu değildir. Çünkü geçtiği üzere neskin geçerli olma şartlarından biri nasih ile mensuh arasında bir çelişkinin zıtlığın bulunmasıdır. Burada ise bu ayetler arasında böyle bir zıtlık yoktur. Ayrıca bu ayetlerin delalet ettiği hükmün hükmün öncesinde sadece mübahlık hükmü sabit olmuştur ki bu da şeriatın nasıyla ifadesiyle değil susmasıyla bir hüküm belirtmesiyle sabit olmuştur. Eğer asli ibaha hükmünün yani mübahlığın şer'i bir delille başka bir hükme çevrilmesine nesih demek doğru olsaydı Haram hükmünü ifade eden her bir ayet hakkında bu ayet nuzulünden önceki hali nesh etmiştir dememiz doğru olurdu. Bu da mümkün değil. Bu ise Kur'an'ın delalet ettiği nesh anlamına aykırıdır. Nitekim bu ileriki bahislerde anlatılacaktır diyoruz kardeşler. Ee, eşşatibi de bu hususa değiniyor. Bu türlü anlamlara değiniyor kardeşler. O halde diyoruz ki kardeşler o halde Selef'in sözleri içinde hakkında neshin nesih ifadesi kullanılan bu beş madde gerçekte sonraki dön dönemlerde ilim ehlinin katında sabit olan neshin ıslahi anlamının kapsamına dahil değildir. O nedenle bütün hepsine dikkat etmek gerekir. Aksi takdirde bazı müfessir ve fakihlerin düştüğü durum gibi zanna ve vehme dayalı olarak Kur'an naslarından biriyle amel etmeyi iptal etme gibi bir tehlikeyle karşı karşıya kalma söz konusu olur. Zira hakkında nesih iddası bulunan konuların çoğu bu beş maddeden birine dahildir. Şayet Selef bunlara ne, niye nes'den dedi. Geçen derste anlatmıştık hatırlıyor musunuz? Neden Şeyh, e, Selef bunlara nes diyordu? Hani diyorduk bakın lügat anlamını almışlardı falan. Ondan dolayı buna nes diyordu. Hatırlıyor musunuz? Değil mi? Nes'in lügat anlamında belli bir iptal söz konusuydu. Şimdi işte burada Şatibin'in müthiş sözleriyle tamamlıyoruz. Yani bu kadar mükemmel söz. Sadece ben Şatibinin sözleri arasında ehli sünnetin muasır ve gayri muasır, selef döneminde de İbn Teymiyye ve aralarına birkaç cümle daha ekleyerek bir tertipledim. Tertip benim tertibim. Yani muvafakatta bu tertiple bulamazsınız ve tamile bire birebir aynı cümlelerle bulamazsınız. Çünkü araya koydum ve tertip yaptım. Bakın ama sonuçta geneli İmam Şatibiye, çoğu %90'ı İmam Şatibiye aittir bu sözlerin. Bakın. Önce soruyu soralım. Şayet selef niye bunları nesd etmiştir? Denecek olursa ki buna dediğimiz gibi daha önce deyinmiştik. Şöyle deriz. Bu soruyu allame e bir şu sözleriyle cevapla, cevaplamaktadır. Diyor ki Şatibi, bakın kardeşler. Yani biz her zaman söylüyoruz ya bazen alimler o kadar müthiş if ifadeler kullanır ki. Yani nasıl peygamberin mirasları olduğu anlaşılır. Hani aleyhissalatü vesselam diyor ya özlü sözler verildim. Çok kısa konuşarak çok anlamlar ifade ederim. Yani ne kadar müthiş ifadeler konuyor e, ya, hakikaten insanın tüyleri diken diken alıyor. Bakın diyor ki neshin tanımının bu şekilde yani müteahilin tanımlarını kastediyor. Neskin tanımının bu şekilde karar kılması ancak karar kılınması ancak İmam Eşşafi'nin El risale telifinden sonra olmuştur. Mütahil neshi kastediyor. Sahabe ve tabi'nin döneminde ise neshe nesh dendiği gibi taksis, takyit, mücmel ve mübhemin beyanı da nesh kelimesi ile ifade ediliyordu. Çünkü bütün bunlar ortak bir manaya sahip idi. Ortak bir manaya. Bu mana ise söz konusu nasların bir kısmı ile amel edilmemesi noktasında ortak olmalarıdır. Bu beş hususu düşünün. Değil mi? Bir cihette amel edilmeme söz konusu. Değil mi? Bir kısım. İşte diyor ki, çünkü bütün bunlar ortak bir manaya sahip idi. Bu mana ise söz konusu nasların bir kısmı ile amel edilmemesi noktasında ortak olmalarıdır. Dolayısıyla da onlar hükmün kendisiyle amel edilmemesi yönünde neshe benzemektedirler. Bu beş husus. Yani takyidin, e, mutlakın takyidi, değil mi? umumun taksisi, mücmerin beyanı falan değil mi? İşte bunlardan bahsediyor. Diyor ki, dolayısıyla da bunlar hükmün kendisiyle amel edilmemesi yönünden neshe benzemektedir. Bu şöyledir. Açıyor şimdi. Nasıl olur bu? Bu şöyledir. Bilindiği üzere neshte ilk nasla amel edilmez. Değil mi? Nesh'ten ne? ilk nasla amel edilmez. Şimdi bir ayet geldi, başka bir ayeti neshet. O ilk ayetle artık ne yapıyorsun? Ne amel edilmiyorsun? Ondan bahsediyor. Diyor ki bilindiği üzere neshte yani müteahhir neshte ilk nasla amel edilmez. İşte bu özellik mutlakın takidinde de söz konusudur. Çünkü mutlakın zahiri onu takid eden delille birlikte terk edilir. Mutlakın zahiri neyle terk edilir? Onu takyid eden delille. O mutlakın zahirini alınıyorsun. Dolayısıyla burada da ne var? Terk etmeler Tamam? Diyor ki çünkü mutlakın zahiri onu takyit eden delille birlikte terk edilir. Yani mutlak kendisini kayıtlayan mukayyitle birlikte zahiri terk edilmiş bir nastır. Ve onun bu mutlak ifadesiyle amel edilmemektedir. Aksine onda amel edilecek olan sadece takyit kısmıdır. Değil mi? Sadece amel edeceğimiz olan ne? Mukayyetli haledir. Böylece takyid eden delil nasih mutlak da mensuk oluyor. Yani mutlak, mensuk oluyor, mukayyid takyid eden nasih oluyor diyor. Tamam? O anlamı. Onun yerini alıyor. Böylece takyid eden delil nasih mutlak da mensuk gibi olmuş olur. Yani sanki mutlak kendisini kayıtlayan mukayyidin hiçbir anlam e, e, mukayyidin yanında hiçbir anlam ifade etmemektedir. Diyor ki sanki mutlak mukayyidin yanında hiçbir anlam ifade etmemektedir. Neden hiçbir anlam ifade etmemektedir? Düşünün ki ben diyorum ki işte e, al bu yemeği talebe, talebeye ver. Talebe, Mutlak değil mi bu ifade? Yani talebe olacak. Mutlak ama hangi talebe belirtmemişim? Mutlak. Tamam. Sonra diyorum ki al bunu e, ismi Ahmet olan talebeye ver. Sanki ebür naslın ne? Hiçbir şey ifade etmiyor değil mi? Sanki bir mahvettim bıraktım o nassı. Çöpe attık sanki. İlk söylediğim değil mi? Bir kayıtlama söz konusu. İşte ondan bahsediyor. Diyor ki sanki mutlak kendisini kayıtlayan mukayyidin yanında yani takid dedenin yanında hiçbir anlam ifade etmemektedir. Bu durumda da bunlar nasih ve mensuh gibi olmaktadırlar. Am ile has'ın durumu da böyledir. Yani am ile has arasında ilişki de böyledir. Zira am'ın zahiri hükmün lafzın kapsamı altına giren bütün fertleri içine almasını gerektirmektedir. Doğru mu? Am'ın zahiri ne? Bütün fertleri içine alır normalde. Ancak has delil gelince, o has delil amın zahirinin hükmünü göz ardı etti, iptal etti, itibardan düşürdü. Böylece nasihe, böylece ee, nasihe, amda da, ya böylece has nasihe benzemiş oldu, amda da neye benzemiş oldu? Mensuha benzemiş oldu. Ancak şu var ki, am olan lafzın manası tamamen ihmal, göz ardı edilmez. Sadece hasın delalet ettiği kadarı ihmal edilir. Geri kalan kısmı ise ilk hüküm üzere kalır. Sonra son olarak diyor ki mübhemle e, mübeyyen arasındaki ilişkiler de böyledir diyor. Açıklıyor. E, namaz vakti geldi onlara çok girmeyelim. Ancak mübhemle mübeyyen arasındaki ilişkiye de aynı bu şekilde cümleler kullanıyor. E, bunu Şatibi el muvaffakatta zikreder. Bunu görsünüz kardeşler. Evet burada bırakıyoruz inşallah. Önümüzdeki dersten itibaren kaldığımız yerden devam edeceğiz. Valla alem ve sallallahu alem